Yapayalnız gecelerde, anlamaz ki beni kimse. Olacak sensin tek çare, dertlerime gül Yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse olacak sensin tek çare dertlerime gülahmedim gülahmedim gülahmedim can da canan Muhammedim kurban olsun canım tenim. Gözlerine gülahmedim, gülahmedim, gülahmedim. Can da canan Muhammedim, kurban olsun canım tenim. Gözlerine gülahme. İşte şuramdaki yaram ah ne yapsam ne yapsam senden başka yok ki saran kollarına günahmedim işte şuramdaki yaram ah ne yapsam ne yapsam senden başka yok ki saran Kollarına gülahmedim, gülahmedim, gülahmedim. canda canan Muhammedim, Kurban olsun canım tenim. Gözlerine gülahmedim, gülahmedim, gülahmedim. canda canan Muhammedim. Canım senim gözlerine gülahmedim geldi muzuruna seni işte sağında Ebu Bekirin eridi bitti Ömerin yollarına gülahmedim geldi muzuruna seni işte sağında Ebu Bekirin Meribi bitti Ömer'in yollarına Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im, Gül Ahmet'im, canda canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim, gözlerine Gül Gül Ahmet'im, Can Ahmet da canda canan Muhammed'im, kurban olsun canım senin.